Dünya Yokumak Programından merhaba. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün nasılsınız Açık Radyo'nun arkadaşları? Ben çok iyiyim vallahi sizi bilmem. Bir de bugün çok ilginç bir konumuz var. Cem Ülgen hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Cem Bey çevirmen, Sırtlan yayınlarından çizgi romanı anlamak isimli bir eseri çevirdiniz ve eser yeni yeni böyle raflarda alıyor. Eserin yazarı Scott McClutt, doğru mu? Scott McCloud, ha? Evet, bu eser böyle sanırım biraz meşhur bir eser, ha? Aslında Ders eski. Stabu falan yok. <gülüyor> <falan böyle. gülüyor> evet evet evet aynen öyle. Türkiye'de <gülüyor> geç kalmış bir eser diyebilir miyiz? Biraz önce oradan geliniz <gülüyor> Aslında öyle 1990'ların başında çıkıyor ve çizgi romanın akademik dünyada bir önem kazanmasını ya da 80'lerden bir. Çok beri... özür dilerim akademik dünyada o bir tukaka mıdır çizgi roman? Hayır tukaka değildir ama çizgi romanın kendi gelişimi içerisinde akademik dünyada bir sanat olarak veya kendi mecra özellikleri ön plana açıklarit olarak incelenmesinin önünü açan kitap olduğu için özellikle belirttim. Yani akademiye o zamana kadar yani, akademiye sokmuş. Onu Hı. bir nevi şöyle açıklamak mümkün belki. De Scott McCloud zanaat olan çizgi romancılığı bir nevi sanat mertebesine yükseltmeyi. Deneyen bir kitapla Çıka geliyoruz. 1993 yanlış hatırlamıyorsam yani, Dolayısıyla. Yani siz de diyorsunuz ki Türkiye'deki akademiyede sokacağız çizgi romanı <gülüyor> <Bir> şey demiyoruz <gülüyor> Değil ama yani Ama umarım girer evet umarım, umarım Öyle bir faydası dokunur çünkü hakikaten Felsefi bir ve kuramsal bir düzleme oturtuyor Çizgi roman estetiğini Çizgi romanın bir Sanat olarak o diğer Sanatlardan ben bu Mecra diyelim. Diğer mecralardan Farklı olan kısımda altını çizmek suretiyle gerçekten e, çizgi roman bir sanat mıdır tartışmasına bence e, artık son noktayı koyuyor. Yani Birinci işte örnekleri misiniz bununla ilgili? Örneğin e, mesela şöyle diyelim yazıyla yazılan edebiyatla resim sanatı veya sinema sanatının Arasında bir yerde olduğunu düşünürüz hep çizgi romanın genellikle. Onun arasında işte resmi kullanan, edebiyatı kullanan biraz ondan, biraz bundan. Halbuki Scott McCloud örneğin çizgi romanın önemli sanat olarak mecra... Araçlarından bir tanesinin katılımının demeyelim de okurun dahiliyetinin e, panel üzerinde nasıl vuku bulduğunu e, ayrıca ortaya çıkartarak diğer mecralarda olmayan bir şekilde e, okurun alınmamasını algılamasını nasıl değiştirdiğine ve bu yüzden kendine bir şahsına münasır bir sanat olduğunu anlatır. E, mesela. Closure kavramı diye bir closure diye bir kavram kullanır. Biz bunu tamamlama diye çevirdik. Aslında ne diye çevirdiniz? Closure tamamlama diye çevirdik. Albi birçok disiplinde bir çok, bir çok değişik karşılıkları var ama en kolayı bu geldi, en doğrusu bu geldi kapsamlı olanı. Seyirci dahiliyetinin aslında iki panel arasında oluk dediği boşlukta gerçekleştiğini. Ve hiçbir sanat mecrasında bu kadar fazla seyircinin kendi veya okurun kendi hayal gücünü getirme imkanının olmadığını ortaya koyar. İki panel arasında gerek zamanda gerek mekandaki sıçrayışı aslında o boşluğa sey okur kendi hayal gücünden katarak e anlatıyı ...bir çizgisel halde okumayı sağlar. Bu örneğin... ...film sanatındaki 24 kare... ...meselesine evet. benzer. Yani biyolojik... ...olarak birbirini tamamlayan... ...karelerde aslında... ...seyircinin hakimiyeti pek yoktur. Yani beyin onu... ...çizgisel biçimde algılamamız için özellikle... ...bir şekilde birleştirir. Burada tabii sonuçta... ...bir empozisyon yok. Belli bir kısıtlama... ...yok yaratıcı... ...tarafından konan. O seyirci veya okur... Paneller arasında gezinirken kapatıp kendi hayal dünyasına dalabilir. Beş paneli bir anda okur. Bir panel iki panel arasındaki boşluk üzerinde saatlerini geçirip hayal kurabilir. Ve bu şekilde diğer sanatlarda olmayan bir katılımın olduğunun altını çizer. Ben kuruyorum Mesela. mesela. Yani evet. Bir yerde kesip böyle Mesela değil, oturup yani bazen kend, Kendi sonumu falan yapıp sonra dönüp acaba... Sonra dönüp bakabiliyorsunuz değil hı. mi? Ben, ben de boş boloncukları seviyorum mesela Boş boloncuk ne demekti? Düşünüyor ya Ne düşündüğü belli tabii yani tabii işte düşün. mesela şimdi, buyurun <gülüyor> Şimdi bizim açık radyonun bir özelliği var hı hı. Açık radyoda reklamlar başlamadan önce Çalan bir müzik var <gülüyor> Bu çok meşhur bir <gülüyor> çizgi roman kahramanının müziği. Aha, evet hatırladım şimdi. Hatırladınız evet, mı? Evet, <gülüyor> şimdi onu dinletelim mi? Tam tabii, yeri geldi tabii. böyle. Ee, pembe Panter'in bir orijinal müziğine bir kulak verelim. Öyle devam tamam. edelim. Çok uzun zamandır sürekli bir çizgi film izleyicisi olarak, pembe pantere televizyonlar ara vermişlerdi. Sonra altı aydır tekrar gösteriyorlar. Çok mutluyum. Tabii çizgi filmle çizgi roman resimler hakkında Radyoyu bu kadar taşıyor. <gülüyor> Olukları kapattı çizgi film falan. Bilir miyim? kapattı. <gülüyor> Ya pembe panter üzerinde bilmiyorum ama biraz dans bir müzik daha dinleteceğim. O Aha. mesela çizgi romandan taşınmış. Hı -hı. Hepsi öyle değil zannediyorum ama çoğu öyle galiba Hı -hı. değil mi? Önce çiziliyorlar sonra televizyona taşınıyorlar herhalde. Genelde öyle evet genelde. An akıma döneni başka mecraya mı çekiyor? yo ilk başta genelde bunlar. Şeylerde genelde gazetelerin pazar eklerinde evet, küçük bantlar hakkında. Ha, tuttu, çünkü, tuttu ondan, ondan sonra, ondan sonra evet özellikle Disney bu konuda bir numara oldu hep. Yani bir seri üretim bandına geçerekten şeyleri derler, yazarları, çizerleri. İşte Zanaattan bahsettiğim zaten oydu galiba. Hani bir anda önce bu bir, bir nevi yeni bir kültürel oluşum olarak çıktı. Yeni bir eğlencelik olarak çıktı. Ve kendi mecrası üzerinde fazla kafa yormadı. Kendi zanaatkarlığı üzerine de fazla kafa yormadı. Ve aynı şablonları çizen, aynı şablonları renklendiren tonlarca insanı masaya başına dizerek böyle bir, bir üretim hattı gerçekleştirdi belli bir tarihten sonra 80'ler civarında Alan Moore'un başını çektiği işte bir Britanya çıkarması gibi gelen böyle bir takım yazarların meseleyi DC Comics... ...özellikle DC Comics'te yer alan bir Swamp Thing diye bir karakterin böyle eko anarşist, garip bir o zamana özgü, 70'lere özgü garip bir hippyvari yaklaşımlarla bezendiği ve daha yetişkin bir, bir okura hitap eden bir kısımla başlayan bir... ...bir sanatkarlığa doğru... ...yola çıktı yani insanlar artık... ...bir süre sonra sadece stüdyo... ...takip etmeyi değil veya yayıncı... ...takip etmeyi değil e, okuru... ...şey yazarı ya da efendim söyleyeyim... ...özellikle çizeri özellikle... ...renklendireni e, tanımaya... ...ve onları takip etmeye başladılar... ...bu da zaten... E, eğer devam etmeyi isterseniz Lütfen, bu, bu mecra olarak farkı konusunda bize sanatsal mecra olarak çizgi romanın farkındaki... ...yani üretim koşullarının farklılığını da getiriyor. Şöyle ki, bir nevi merkeziyetçi bir yapısı var aslında çizgi roman üretiminin. Belki de çok çeşitli coğrafyalarda yer alan bir yazar, bir tane... Çok, Kuşun kalemle çizen... ...ondan sonra onun mürekkep... ...çinisini yapan... ...ondan sonra renklendirmesini yapan... ...bu insanların her biri farklı yerlerde... ...ve diyelim yazar... ...bir karakter veya bir senaryo açıka geliyor... ...bunu gönderiyor... ...ilk önce bir deneme çizimi yapılıyor... ...ve yazara geri gidiyor... ...yazar diyor ki Allah Allah... ...benim burada hiç aklıma gelmiyor... Yani ...bir taraf ortaya çıktı... ...karakterin çiziminde... ...ondan sonra hadi bakalım bu değiştiriyor... ...ve bu ileriki hikayelere yavaş yavaş... ...sızmaya başlıyor bu değişim... ...bu aynı şey Çin'i de karşımıza çıkmaya başlıyor. Bir anda mesela beklenmedik derecede fazla gölgelendirme kullanan e, Çinici sonucunda e, kitap daha böyle bir film noir tarzı bir e, havaya bürünebiliyor. Ve bir anda senaryo ona göre kendini değiştiriyor. Ve bu aynı şey fontlar için geçerli, renklendirme evet. için geçerli ve nihai aslında e, ürünün ne olacağını ee, az çok editör bilse de nereye gideceği tam bir macera. O, o yüzden de aslında kendine özgü bir üretim koşulu var diyebiliriz. Tam süreç odaklı falan. Gibi. Aynen öyle. Yani biraz, bu tam tadına post, post, post, tadına, post, post, yani. tadına, <gülüyor> tadına varmak falan yani Ama bilmiyorsun ama bir yere gidiyor. Bir yere yani. gidiyor. Bir yere gidiyor. Yani böyle ilginç kendine özgü bir örgütlenme şeyi var, yapısı var. Yani bu e, çizgi romanı anlamaktan örgütlenme yapısını mı anlayacaksın? <gülüyor> aslında oradan bence birçok önemli çağdaş örgütlenme yapısı düşünülebilir. Evet. Aslında evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana sorarsanız e, yani hani bu, bu şey ne derler? Dölezyen işte rizomatik yapılanmaya filan. Aslında yakın duran bence ve üretim şey açısından da e, günümüz koşullarına çok uyan e, merkeziyetçi olmayan birazcık daha ana akım, otor yaklaşımların ötesinde yer alan daha eşitlikçi bir ne derler üretim. Evet. Yani hep yolcu. evet hep yolcu. Evet. Evet, evet aynen öyle. Kültürel olarak fark var mı? yani coğrafyalar arasında mı Yok mesela. kültür. Yani coğrafya tanımlamazsın Bence henüz kültür olarak derken tam olarak niyi kastediyorsunuz? Yani şu mesela? çizgi bu yaklaşım. Ha. Yani süreci sever ya. Birisi süreci çok uzun tutar. Ama bu Anglo-Sakson <gülüyor> yaklaşımı ama bu içi... çok hızlı ya bu bunun falan evet, zaman içerisinde sinemayla aslında bağlantılı olarak çizgi romanında kendi içerisinde bazı e, bariz kültürel farklılara ayrılıyor ancak bunun bence biraz erken evresindeyiz bunu nereye varacağını söylemekle e, ilgili olarak örneğin e, Marvel DC tarzı Amerikan e, çizgi romanı e, Hollywood kurgusunu takip eden bir şekilde yürür yani e, çizgisel bir e, süreklilik e, kurgusu ...bağlı bir şekilde mekan içerisinde... ...gezinir. Ee, ama nasıl... ...işte Kurosawa gibi bir yönetmen... E, ...Japon estetiğinde kurguyu... ...değiştirerek Amerikan sinemasını... ...farklaştırdı. Aynı şekilde mangadan çok... ...etkilendiği için veya mangada Kurosawa'dan... ...etkilendiği için böyle farklar... ...ortaya çıktı. Evet kültürel olarak fark var. Ama henüz e, tam olarak... ...bu keskin bir şekilde ayrılıyor mu? Ya yani bazılarına göre ayrılıyor... ...bazılarına göre ayrılmıyor ama kendi... E, ...üslubunu kesinlikle geliştirmiş bir su coğrafya var. Bunların alt kültür bağlamları var mı? Hepsinin var. <gülüyor> Ama yani bunların hepsini bilmek... <gülüyor> yani Tabii bak, düşünsene, düşünsene, düşünsene, çizgi romanın açtığı o süreç odaklılık hakikaten kılcal damarlara doğru ilerliyor. Kesinlikle, iler yani. kesinlikle. Yani her birinin alt kültürlerde bence çok çok büyük bağlantısı var. Örneğin bu çizgi romanın Amerika'daki 1940'larda, 30'larda başlayan serüveninin 50'lerin sonlarında San Francisco'da işte Robert Crumb ve e, bu e, hippie hareketi sırasında ortaya çıkan komiks, sonu X ile biten evet. komiks gibi bir hareket çıkartmaları sonucunda bağımsız çizgi roman bugüne kadar gelin, geldi denebilir. Ve e, komiks hareketi de tamamıyla e, ben onlara dükkan varken taytlılar diyordum bu <gülüyor> yani, taytlıların dışında e, tamamıyla işte çok daha bit edebiyatına yakın e, bazı temaları ele alır. İşte efendime söyleyeyim e, bugün hala Robert Crumb çok kendine özgü işler çıkartan en büyük bağımsızlardan bir tanesi ve adam ateist Marksist olmasına rağmen örneğin en büyük eseri bana sorarsanız ki dünyadaki en iyi eserlerdendir. Bu e, Musa'nın beş kitabı. Tevrat'ın ilk kitabının tıp atıp e, şeye, resme döküldüğü tekvin kitabıdır. Türkiye'de yayınlandı bu arada Genesis diye. <gülüyor> çok e, aşırı, aşırı tavsiye ederim. Aşırı tavsiye ederim. Bunu hemen dinlelim. Şimdi burada isterseniz bir tane daha böyle çizgi romandan sonra televizyona uçmuş Meşhur çok meşhur bir kahramanı yine orijinal müziği dinlemek istiyorum size. Superman. Parlamenten sonra Cemilgemi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapakta Neil Gaiman bu kitabı mutlaka okumalısınız diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu çizgi roman üzerine kuram üretmeye çalışanlar bu kadar keskin mi olur? ...Kuram üretmeye çalışan başkası var mı? Ha <gülüyor> da <gülüyor> Özgüven'in kaynağı yani. Yani ya, yok aslında Özgüven'in kaynağı da o değil. Onu, da, onu onu oraya koyarken ben de ilgilenmiştim de herhalde... ...şöyle düşünüyorum yani Neil Gaiman gibi bir adamın... ...bu kadar keskin bir e, yargıda bulunması... ...herkesi e, meraka düşürdü. E, demek ki belki de merak edilecek bir şey var... Içinde, ...diyelim ve hani onu böyle bir... <gülüyor> <toparlı>. ...gizem olarak <gülüyor> bırakalım ortaya... ...ki kitap da daha fazla e, okurla buluşsun. Yani orada. Bu Karikatür üzerine, çizgi roman üzerine böyle akademik çalışmalar var ama toplumsal cinsiyeti, kültürel dışa vurumlar, göstergeler neler gibi var. Hakikaten oradaki kurama dair o yaklaşım enteresan Hı -hı. bir çerçeve üretiyor. Hı -hı. Bir de tabii bunu çevirmeni olarak yeniden söylediniz. Hı -hı. Yeniden ürettiniz, yeniden inşa ettiniz. Nedir sizi zorlayan? Vallahi e, öncelikle zorlayan şeylerden birisi çok fazla teknik terimin olması. Kendine özgü yani zanaatın içerisinde zaman içerisinde e, ortaya çıkmış teknik terimlerin Türkçe'de karşılığının olmaması. E, bu konuda genelde sanat terminolojisinden yararlanmak zorunda kaldım. E, bunun dışında işte mecra kelimesi aslında başlı başına bir e, benim için bir engeldi. Medyum olarak, medium olarak kullanılıyor. Ee, yani bir sanat, ben ben mecrai burada e, bir sadece bir dışa vurum yöntemi olarak değil, o dışa vurum yöntemini oluşturan alt yapı ve üst yapı, üretim koşulları, araçlar, anlatısal araçlar, hepsinin bir arada bulunuşu olarak. E, tasavvur etmemiz gerekiyordu o o biraz zordu bir de closure kavramı aşırı e, kapsamlı bir kavram e, yine iyi bulduğumuza inanıyorum çünkü closure psikolojiden e, işte neurobiyolojiye kadar birçok alanda e, kendisini gösteren bir kavram edebiyat ve sözel bilimlerde de sosyal bilimlerde de çok fazla var e, buradaki anlamı aslında bir tür hikayenin kendi kendine yürütmesini sağlayan ve sonuncu tüm şeye nasıl diyelim? sonuncu cümlecği okurun eklediği bir durum. O biraz zorladı. Onun dışında umarım koyduğumuz mesela bazı durumlarda dediğim gibi bu zanaattan ileri gelen terimsizlik aynı zamanda İngilizcede de mevcut. Yani <gülüyor> zanaatkarların kullandığı ve metafor olarak geçen bazı süreç içerisindeki teknik isimler vardı. Onları örneğin konuştuğum veya danıştığım kaynaklarda işte Fransızcası şöyle şöyle kullanalım gibi karşıma birçok opsiyon çıktı. Ama ben açıkçası metaforu eğer Türkçe'de yankılanışı doğruysa ve aynı şekilde canlanıyorsa o metafor olarak kullanmayı bırakmayı tercih ettim. Örneğin buna işte okurlar şeyde görecektir özellikle bu closure'ın gerçekleştiği paneller arasındaki meseleye oluk demem gibi. Bir şekilde. Devam edecek mi bu? Üç tane kitap olarak çıktı bu zamanında. Bu bir sonraki Reinventing Comics, çizgi romanı tekrar keşfetmek. Ondan sonra bir sonraki de Making Comics, yani çizgi romanı yapmak. Dolayısıyla bu ikisinin de çevrilmesini düşünüyoruz ha çevireceğiz. Biraz da birinciye bağlı olacak herhalde bu değil mi? E tabii. E, tabii. <gülüyor> Ama Türkiye'de bu işle ilgilenen çok büyük bir kitle var diye düşünüyorum. Hem hem var hem de büyümekte hem de büyümekte. Üstelik yaş aralığı da gitgide büyümekte. Yani şimdi eskiden, yukarı doğru mu büyüyor? Vallahi yukarıya doğru büyüyor. <gülüyor> Aşağıya doğru da ilginç bir şekilde büyüyor. Yani her her yöne çizgi romanın yüzyılı denebilir bu yüzyıl. Bunun bir sebebi de artık çizgi romanın diğer eğitim yollarına göre çok daha aslında kısa yoldan bazı mesajları iletmesi. Yani bunu basit bir şekilde bir inşaata girerken hani baratinizi takın tarzı kılavuz şeyler değil, bile çizgi roman kullanılıyor aslında. Ve e, insanlar gitgide evrensel e, sayılabilecek bilgilere erişmek için evrensel bir yol olarak resimle yazının birleşimini ekonomik bir şekilde kullanımının birleşimi olan çizgi romanı e, kullanmayı bence gitgide tercih eder olacaklar. Artık edebiyat yani veya İngilizce derslerinde, liselerde ve üniversitelerde girmeye başladı müfredatı çizgi romanlar. E, ve bunun gelirse devamı gelecek. St st Stereotip üretmek de daha zor sanki. Gitgide. Gitti de zorlaşıyor artık evet. evet. Bu da en, en dikkat çekici şey herhalde üçüncüsü olacak. Orada farklı yaklaşımlara göre böyle bir çizgi roman atölyeleri falan olur herhalde. <gülüyor> evet inşallah. Aslında bu birincisinden itibaren birincisinde yani çizgi romanın çizim değil görsel olarak anlatımının kuramı da çizildiği için bu, bu da özellikle aslında çok önemli bir fasikül diyelim veya işte cilt diyelim seri içerisinde. Cem Bey çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz teşekkür, için. Ben teşekkür ederim. E, dünyayı okumak da sizi ağırlamak bizim için büyük bir ve yani heyecanınızı biz de paylaştık değil mi Akif? Evet. Ben... E, i̇lksiniz. Nasıl? Dünyayı okumak da çizgi roman mı? <gülüyor> evet. Gerçekten. İlk evet, defa. E, ilk ne defa güzel. Konuştum. Ne güzel. Onur değerli. Sağ olun. Eğer dinleyicilerimizden merak eden, çevirmene ulaşmak isteyen olursa dünyayı okumak at gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Hı hı. Çizgi romanı anlamak sırtlan yayınlarından raflarda çevirmeni Cem Ülgen'i konuk ettik. Tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim geldiğim için. Bütün dinleyicilere seyirler. iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum. Ben Aytaş Timur. Gönlümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.